Birkaç haftadır aynı ayet üzerinde duruyoruz ve ondan nasibimiz kadar nasipleniyoruz. Çünkü herkes iman, muhabbet, takva, istidadı kadar ayetlerden müstafid olabilir. İmanın nuruna kadar yürse, sana o kadar ayetten Cenab-ı Hak lezzet ve şevk verir. Kur'an-ı Mümin'in baş tarafında öyle değil mi? Bak, ''Üdellil müttakin'' diyor Allah. Biz müttakilere hiday ederiz diyor. Allah korkusu kimin kalbinde varsa, onlar Kur'an'dan zevk duyarlar. Fahri risalete nazi olan Kur'an'dan zevk duyan, derdine, deva, marazına şifa bulan kimdir? Allah'tan korkandır. Kur'an onlara söyler. Kalbi kara olursa, kalbinde haşetullah bulunmazsa, o kimse Kur'an'dan zevk alamaz, lezzet duyamaz. Anlayamaz Kur'an'ı. Bunun misallerini birçok zaman bu hutbeden sizlere söylemiş idik. Nasip meselesi. İşte nasibin şartları, imanın nurunun gürlüğü, Allah'a olan ittikamız, hak korkusu, Allah'a olan muhabbetimiz ve sevgimiz. Bunun miktarı neyse, allah Teala ona göre tecelliyatta bulunur. Bu esrar-ı ilahiyenin sahip bulunursun. Yok öyle olmazsa anlamaz adam Kur'an-ı Kerim'i. Okusa da anlamaz. Hatta bak tefsir okuyanlara bile iktidar ediyorum. Şimdi bir kere oku, bir daha oku İkinci sefer okuduğun vakitte başka şeyle göreceksin, başka şeyle anlayacaksın. Üçüncü sefer okuduğun gene başka anlayacaksın, birindeki de anlamadığını anlarsın. Tilaveti Kur'an ile, Allah'a muhabbet ile, ittika ile Cenab-ı Hak insanların kalbine Kur'an'daki bulunan Esrar-ı zevkini ve neşesini verir. Sen ve ben bir kul Allah'a okuruz Sur-i İhlas ama bir de Resul'ün okuduğu İhlas var. Elfazda aynı elfazı hepimiz beraber kullanırız aynı elfazı. Bir de Ebu e Sıddık Hazretlerinin okuduğu ihlas var. Aynı, yine aynı ihlası okuruz. Cenab-ı Sıddık'ın anladığı ihlas var, senin ve benim anladığım ihlasın manaları var. Bunun gibi Allah'a ne kadar ittikam varsa, takva yani Cenab-ı Hak'tan korkuyorsan, bu korkmanın cinslerini, nevilerini söylemiş idik. Bir kısım halk var, Allahü Teala Hazretlerinin ateşinden, cehennemin narından korkar, cehennemin derekatından korkar. Cehennemde olacak azabı duyar, işidir, korkar. Bazısı var, Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bana kulum demezse benim halim nice olur der, ondan korkar. Allah bana kulum demezse der, ondan korkar. Yani beni cennete de alsa, Allah bana kulum demese, benim cennet içinde makamım nar olur. Muhabbet ehli böyledir. İtidailer sopadan korkarlar, dayaktan korkarlar. İktidai olan kimse bir eve geldiği vakitte onu istemesen, yüzünü assan farkına varmaz o. Ona ancak onun anlayacağı buradan kalk bir daha buraya gelme dersen anlar. Ama arif olanlara kaşını çatsan, biraz yüzünü assan derhal bu zat bizi istemiyor galiba huzuruna der. Acaba anlatabildim mi?